Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın, doğru ve hassas teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır, sonu da daha güzeldir. 36. Ayet Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan, o ardına düştüğün şeyden sorumludur. 37. Ayet Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin. 38. Ayet Böylesi kötü şeylerin hepsi Rabbinin katında hoş görülmeyen davranışlardır. Böylesi kötü şeyden kasıt 22. Ayetten itibaren yapılması yasaklanan şeylerdir. 39. Ayet Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah'la beraber başka bir ilah edinme. Allah yerine ona bağlanma. Sonra kınanmış, Kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. 40. Ayet Ey müşrikler! Rabbiniz oğulları sizin için beğenip seçti de, melekleri de kendisine kız çocukları edindi, ölüm. Doğrusu siz, vebali çok büyük söz söylüyorsunuz. Müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır, diyorlardı. 41. Ayet Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları,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 Ve kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin siz ancak büyülenmiş bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediklerini biz çok iyi biliriz. 48. Ayet Bak Resulüm sana sihirbaz, kahim, şair, mecnun diye nasıl benzetmeler yaptılar da bu yüzden saptılar. Artık bir yol bulmaya güçleri de kalmadı. 49. Ayet Dediler ki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 Muhaliflere söylenecek en güzel sözün ilahi bir örneğidir. Fezül Furkan Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali. El-Isra suresi 1 ila 54. ayetler. Meali okuyan Erol Eren. İlk notlar Fatih Özgür.